Merhaba ses için dinleyenleri. Ben Gizem. Merhaba Söz için dinleyenleri. Özür özür dileriz bir sorun oldu. Ee, ben Gizem uzun zamandır program programa katılamıyordum. Ee, bu hafta eee dünyanın birçok yerinde e, savaşlar oluyor ve her gün televizyonda bu savaşları bir şekilde izleyip haberlerini alıyoruz. Çocukların ve savaşın savaşın çocuklar üstündeki etkisini konuşmak için tabipler birliği'nden Handar Patla birlikteyiz. Telefon bağlantımız olacak. Ee, hatta mısın? Evet, hattayım. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün söz kişinin dinleyenlerine, sizlere, yayın ekibine herkese selamlar, saygılar, sevgiler dilerim. Merhaba Andi Hanım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben doktor Handa Arpat. Türk Hüfteleri Birliği'ne gönüllü olarak görev yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber. Hekimim. Bir okulda çalışıyorum. Ben de çocuklarla beraber çalışıyorum. Çocukları seviyorum. Ee, böyle. Ee, çok genel başlayalım istiyorum konuya. Ee, savaşın çocuklar üstündeki etkisinden başlayalım bence. Olur. Ee, zaten bölgeniz ne yazık ki çatışmaların, savaşların hep e, içinde, yakınında olan bir bölge dünyada savaştan, çatışmalar malum ne yazık ki hiç e, dinmiyor. Savaş, kadınlar, yaşlılar ve çocukları özellikle çok olumsuz etkiler. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar savaşın olumsuz etkilerinden, olumsuz sonuçlarından en yoğun etkilenen toplum kesimidir diyebiliriz. Özellikle çocuklar büyük oranda bakıma muhtaç oldukları için daha da fazla olumsuz etkilenirler çok boyutuyla. İşte temiz sudan, temiz gıda erişimine kadar, barınma sorununa kadar, işin sağlık, yaralanma, psikolojik travma boyutuna kadar... Çocuklar ne yazık ki savaşın olumsuz etkilerinden ve sonuçlarından en çok etkilenen, en yoğun etkilenen toplum kesimidir bizim için. Birçok çocuk hakları ihlaline de giriyor aynı şekilde bunlar. Tabii tabii kesinlikle öyle. Ee, mesela savaş koşullarında barınma olan yoksun kalan birçok çocuk var. Ee, bunlar için neler yapılabilir? Ee, yani Somut örneklerle gitmek gerekirse mesela Suriye'de, Gazze'de biliyorsunuz bir sürü çatışma ortamında e, e, yaralanan, işte hatta ne yazık ki çok üzülerek söylemek gerekirse hayatını kaybeden bir sürü çocuk oldu yakın zamanda. E, o çocuklarımızın, e, hayatta kalan çocuklarımızın yaralı veya yaralanmadan e, sağlıklı olan çocuklarımızın barınmaları e, çeşitli çadırlarda, kamplarda geçici olarak sağlanabilmekte. Hatta bazen başka ülkelere, başka yerleşim yerlerine taşınmakta. Bu e, savaş mağduru çocuklar, aileler, geride kalanlar. Ama tabii ki buradaki en önemli ve en kritik sorun bu barınma sorununun e, real, gerçek anlamda çözülmesi. Sürekliliğinin olması barınma probleminin çözümünü çünkü geçici bir şekilde kamplarda e, yaşamak biliyorsunuz sağlık olsun eğitim olsun çocukların bir sürü e, hakkının da e, sürekliliğini sağlaması açısından problemler yerler olabiliyor. Kalabalık e, olsun işte iklim coğrafi koşullar sorunlar olsun. Dolayısıyla e, kamplar, e, çadır kampları veya başka yerleşkelere taşınmalar geçici geçici çözümler olarak algılanmalı. En kısa sürede de en sağlıklı şekilde barınma sorunlarının çözülmesi üzerine muhakkak ciddi politikalar üretilmeli. Peki bu politikaları kimler üretmeli? Yani bunun uluslararası boyutta da bir sürü aslında aa, şeye bağlanan. Sözleşmeler var ee, Bu sorunları çözmeye dayalı Fakat ne kadar uygulanıyor Tabi orası tartışılır. Ama e, zaten e, Uluslararası savaş Hukuk'un Uluslararası Hukuk'a göre e, Sivil halkın e, hedef olması Çatışma ortamlarında Savaş ortamlarında Zaten kabul edilemez bir şey Yani şu an ne yazık ki Bütün dünyada Dediğim gibi verdiğim örneklerden Yola i̇şte, işte Suriye'de, Gazze'de Hep yaşanan şeyler Sivil halkın hedef olunması Ama zaten bu Uluslararası Hukuk'a sığmayan bir şey Dolayısıyla başta bu e, çocukları travmatize eden, yersiz, yurtsuz, sağlıksız, eğitimsiz bırakan e, savaş ve çatışma koşullarına dahil olan bunları yaratan devletler olmak üzere bütün uluslararası kamuoyu bu savaş mağduru e, çocukları, geride kalan herkese e, yardımcı olmak, onların yaralarını sarmak anlamda sorumludur. Anladım. E, ha, haberlere ben aslında, aslında baktım biraz. Sadece sivil çocuklar değil asker çocuklar da olduğunu fark ettim. Yani bu resmi ordularda tabii çok mümkün olan şeyler değil ama artık ne yazık ki çatışmalar, savaşlar devletlerin resmi orduları kanalıyla değil. işte bir takım belki deyim ise çete denilebilecek bir grup insanlar tarafından veriliyor bu ne yazık ki çatışmalar, savaşlar ve bunun gibi mücadeleler mi diyelim artık. Dolayısıyla o çetelerin diyelim, içinde ne yazık ki biz de görüyoruz, resimlerini görüyoruz. Kimileri hayatını kaybetmiş oluyor ne yazık ki çocukların kullanıldığını özellikle bu Suriye'de en son yaşanan ne yazık ki çok fazla çocuğun da hayatına mali olan çatışma ortamlarında ne yazık ki elinde silah olan veya çatışma ortamlarından bulunan çocukları ne yazık ki biz de görüyoruz. Hani aslında ya sivil olarak ya asker olarak bir şekilde öldürülüyorlar ya da hastalıktan olabiliyor. Yani her, her türlü çocuk ölümleri çok fazla savaş sırasında. Ee, acaba psikolojik destek nasıl sağlanır ya da sağlanırsa ortadan tamamen kaldırılabilir mi? E, savaşın e, sağlık anlamında çok boyutlu etkileri, çok boyutlu olumsuz etkileri ve sonuçları var ne yazık ki özellikle çocuklarda. E, i̇şin psikolojik boyutu bambaşka. Şöyle ki mesela örnek vermek gerekirse en son Gazze'deki tartışma ortamında Birleşmiş Milletler 326 bin Gazze'li çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu ilan etti. 326 bin çok ciddi bir rakam. E, bunların üstelik yüz bininin de adil. ...psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirledi. Fakat ne yazık ki... ...yerde bir olmuş bir... ...kent var, Gazze var. Bütün hastaneler, klinikler... ...gümdüz olmuş vaziyette. Hekimler, psikologlar... ...hedef olmuş, sağlık hizmetleri çökmüş... ...böyle olumsuz koşullar altında... ...psikolojik destek verilebilecek... ...ve o desteği de... ...sürekli hale getirebilecek bir ortam yok. İlgili uzmanlar yok... İlgil uzmanlar sayıda çok azlar. Birleşmiş Milletler'in kamplarında işte çektük olduklarını biliyoruz. Kısacası başta adli psikolojik destek olmak üzere ne yazık ki çok zor kamplara erişebilenlerin, oralara ulaşabilenlerin ise e, tedavilerinin destek, psikolojik desteklerinin sürekliliğinin kılınması sürekli kılınması apayrı bir problem ne yazık ki. Dolayısıyla e, tedavi olurlar mı kısmı ise apayrı bir sorun. Çünkü çok uzun süre bu tramvaya maruz kalıp... ...bir de gerçekten çok ciddi kan revan... ...bir sürü şiddet görüntüsü de görüp aynı zamanda... E, ...bunu uzun süre... ...bazen yıllar boyunca taşımak... ...tedavi açısından kaygı verici bir şey tabii. Kaygı verici bir boyutu var bizler için. Onun dışında işin sağlık boyutuna gelmek gerekirse... Ee, Yunus Afin'e için bahsetmek gerekirse salgın hastalıklarının kapıda olduğu uyarısını yaptı. Çünkü temiz su, temiz gıda, e, hijyenik paletlere erişim neredeyse hiç yok. Barınma koşulları oldukça kötü ve e, havalar sızacak. Dolayısıyla bu e, olumsuz koşullar bir araya geldiğinde salgınların, bulaşıcı hastalıkların salgınlar şeklinde patlaması ve ne yazık ki kitlesel ölümler e, açısından bizi son derece kaygılandıran durumlardır. Suriye'de geçen yıllarda benzer bir şey yaşadık bölgeden aşılama sayesinde ortadan kaldırılan çocuk felci hastalığı tekrar e, patladı ve binlerce Suriyeli çocuk hatta ülkemizde de vakalar görüldü. E, aşılama yürütülemediği için artık çocuk felcine yakalandılar ki ciddi bir hastalıktır çocuk felci. Hemen ardından sıkma salgını başladı Suriye'de çünkü sağlık hizmetleri felç olmuştu, temiz gıda, borumu su, hijyenik tuvaletler olmadığı için. E, muazzam bir hızla sütüme salgını bir Suriye'de. Gör, gördüğünüz gibi savaşın psikolojik olsun e, beden sağlığı olsun muazzam etkileri var ne yazık ki çok olumsuz etkilere var özellikle çocuklar üzerinde. Anladım. Kısa bir ara vermek istiyorum şimdi. Daha sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Peki. peki. <Gülüyor> Aklım almıyor, ruhun ölmüş senin ruhun gitmiyor, gölgen mesken tutmuş içimin odalarında içim. Merhaba Söz Küçüğü'nü dinleyenleri. Ee, konumuz Savaş ve Çocuk'tu. Ee, Gaye Suak Yoldan Ruhum Olmuş Senin şarkısını dinledik. Ee, merhaba, hala hattı mısınız? Evet, evet dinliyorum sizi. Şarkı çok güzeldi. <gülüyor> Teşekkür ederiz. En son sağlık sorunlarından bahsediyorduk. Ee, bir hekimsiniz. <gülüyor> bir hekim olarak... Sizin önerileriniz var mı? Bu sorunlar nasıl çözülebilir şeklinde? Yani başta savaşta hiç olmasın. <gülüyor> ya tabii ki. <gülüyor> evet, hiç olmasın. Ee, Uluslararası hukukta e, az önce bahsettiğiniz gibi sivilleri e, koruyan pek çok, e, aslında pek çok ülkeyi de bağlayan bir sürü sözleşme, anlatmalar var. Onlara sadık kılınsın. Aynı zamanda sağlık hizmetleri kesinlikle hedef alınmasın. Ne yazık ki onda çok yaşıyoruz. Sağlık sağlık hizmetleri felç oldukça çocuklar açısından özellikle sağlık açısından çok daha olumsuz koşullarla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, siviller kesinlikle hedef alınmasın. Ama az önce de söylediğim gibi savaşlar hiçbir şekilde olmasın. biz insan, insanları hep yaşatmaktan yanayız malum. Kesinlikle öyle olmalı ama bu... Kötü olan savaşlar devam ediyor. Daha önce de vardı ve bir şekilde tamamen çözüm olmasa da şu anki durumları en iyiye çıkarabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de sorunlar üçe ayrılıyor. Savaş, savaş alanında yaşanan sorunlar, e, savaş alanından kaçarken yaşanan sorunlar. Ayrıca bir de kaçtıkları ülkede yaşadıkları sorunlar olarak. Ee, siz tabipler birliğindensiniz. Sizin Tabipler Birliği olarak çalışmalarınız var mı bu konuda? Biz çok uzun yıllardan beri zaten. E, Türk Tabipler Birliği'nde benzer yayınlarımız var, çalışmalarımız var. Aynı zamanda çatışma ortamlarında e, sağlık hizmetleriyle ilgili pek çok e, çalışmalarımız da oldu. Tabip odalarımızla beraber. Ee, bu konuda her zaman e, çalışıyoruz ee, Orta Doğu'da barış için sağlıkçılar kropamız vardı önceki Gazze-İsrail e, savaşlarında Filistin-İsrail çatışmalarında e, o etkili bir e, çalışmaydı. Yine bugün benzer görüşmelerimiz oldu ee, Gazze'deki müdahalelerin durdurulması anlamında pek çok görüşmeler yazışmalar içinde olduk. Yine Suriye'deki bu çatışmalı o tam ve işte, e, hatta e, katliamah varan ne yazık ki e, olaylarla ilgili olarak da tek çok açıklamamız çalışmalarımız gerekli yerlerde müdahalelerimiz oldu. Özellikle bölgedeki odalarımız aracılığıyla biz her zaman e, hekimlere bizlere ihtiyaç olan her yerde oluruz. Afetler olsun e, işte Van depremi Gölcük depremi doğrularda de da hep vardık. E, çatışma ortamlarında da muhakkak e, varız. Ee, ve yakın ha takip ediyoruz son yessin süreçleri de ee, o konuda refleksleri gelişkin bir e, örgüttür çıktıtırıpları bildiği ee, Peki Türkiye'de şu an çok fazla savaştan kaçmış insan var ee, Onlara onlar için neler yapılıyor onlar hakkında bilginiz var mı ee, onların yani başta ezildiler olmak üzere işte Suriye'den gelen e, Türkiye'ye kimilerin müteci statüsü ile gelenler, kimisi kendi yöntemlerinde gelen, herhangi bir statüye sahip olmayan pek çok insan var. Sayılarını tahmin etmek çok güç, belirlemek çok güç çünkü gerçekten çok kontrolsüz bir geçiş var e, o anlamda. Dolayısıyla yüz binler ifade edilebilecek rakamlar var. E, Kimileri bunları bu insanların kamplarda kalıyor kamplardaki insanların genel yaşam koşulları ile ilgili bilgilerimiz daha fazla Tabii ki ama şehirlerde şehir merkezlerinde Hatta parklarda işte metro binalarda da yaşayan pek çok Suriye'de göçmen olduğunu biliyoruz görüyoruz biz bu konunun da takipçisiyiz ve özellikle kamplarda olmak üzere e, sağlık hizmetlerinin idame ettirilmesi olsun, herhangi bir ilaç, gıda eksikleri olsun, bunların saptanması ve organizasyon şemasının kurulması anlamında e, çalışıyoruz, ilgili raporları yazıyoruz, tutuyoruz. Dolayısıyla bu meselelerin zaten e, takipçisiyiz. Sizce yeterli mi peki şu an ülkemizdeki durum? Yardımlar? Şu an için yeterli mi sorusu şu anlamda kritik. Sürekliliğini getirebilecek miyiz? Yani hep beraber Türkiye e, arkasından da benzer göç dalgaları gelirse şayet. Bu e, başta barınma sorunu olmak üzere sonrasında e, eğitim olsun, sağlık hizmetlerine erişim olsun ki çok önemli e, problemler ve organizasyon şemaları Bunların sürekliliğini getirebilirsek tabii ki altından kalkılır fakat sürekliliğini getiremezsek şayet. Esas e, bizim için de buraya gelen Buraya götüden insanlar için de bir e, ikincil travma söz konusu olabilir Nasıl bir travma anlamadım işte savaş ortamından Çatışma ortamından Buraya belirli umutlarla Bir kurtuluş umuduyla e, Yeni bir yaşam umuduyla götüden binlerce insan var Onlara e, bu bahsettiğimiz e, olanakları ...sürekli bir şekilde sağlayamazsak bu insanlar ikinci bir e, hayal kırıklığı, ikinci bir olumsuz travma ile ortada kalacaklardır. Dolayısıyla onlara sunulan e, her şeyin barınma e, başta olmak üzere sürekli değilim sağlanması esas olmalı. Psikolojik destek sağlanıyor mu peki? Psikolojik destek sağlayan gönüllü kurumlar olduğunu biliyoruz. Başka Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın e, ruhsal hizmetlerle ilgili olan ekiplerinin... Ee, Diyarbakır'da, işte Silopi'de çok oradaki kamplar, beyleşkilerde çok iyi çalışmalar çıkardıklarını biliyoruz. Raporlarını arkadaşlarımız bizlerle paylaşıyorlar, bunu güzel umut eden ve mutluluk veren çalışmalar. Ee, bu sürekliliğini e, sağlıyorlar da hiç şüphem yok. Anladım. Süremizin de biraz sonuna geliyoruz aslında. Ee, söylemek istediğiniz son olarak bir şeyler var mı? Az önce de söylediğim gibi biz hekimler yaşatmaktan yanayız. Savaşlar hiç olmasın. E, amacımız budur. Temennimiz budur. Ama olduğu zaman da bu çatışmalar her zaman e, yaşamı savunmaya, bu e, katliamlara karşı yaşamdan yana saplamaya biz her zaman devam ettik. Her zaman devam edeceğiz. E, sizlerin de bu anlamda e, bizi misafir etmemiz, bu konuyu bu şekilde gündeme getirmeniz çok kıymetli oldu. Mutluluk verdi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bir, bundan sonraki programlarımızda da aynı şekilde savaş ve çocuk temalı konuları ele alacağız. <gülüyor> Daha güncel bir şekilde konuşmayı düşünüyoruz. Ee, çok zevk aldım sohbetinizden. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün yayın ekibine iyi geçen herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Sağ olun. Ee, bir Söz programın programında sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Biraz sorunlar yaşadık bugün. Özür dilerim kendi adıma. Mutlu günler diliyorum. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı